Abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu hocam? Abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu, dokunmaz mı? Bu biz inşallah e, değinmiştik tahmin ediyorum. Veyahut da değil. Her değinmiştik. Taharet babında değinmiştik değil mi? E, bunu cuma günleri biz ders olarak yapmıştık. Mesela racaat etmek isteyen eğer o konu, o dersler hafız edilmişse orada şey yapabilir. Biz burada burada e, Kur'an'a abdestsiz sürülebilir mi?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 cünürklü, hayızlı veya hatta absessiz olan bir kişinin Kur'an'a el sürmesi el sürmesine dair böyle apaçık bir delil yoktur. Bir tane hadis var. O hadis zayıftır. Ancak bazı hadislerin şehadetiyle bu hadisin delil olduğunu cumhur buna dayanarak diyorlar ki kesinlikle haramdır. İmam el Elbani diyor ki haram değildir ancak mekruhtür diyor. Yani kişi kadın hayızlıdır.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 cünüp olduğu zaman örneğin tuvalete gidecek. Ve bundan önceki taharet babında dikkat ediyorsanız e, tuvalete girmeden önce bir dua var. Bu duanın başında da ne var? Bismillah. Besmele var. Diyor ki, Bismillah eûzu billahi minel hubzi vel hadaiti Besmele nedir? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değil midir? Cünüplü olduğu halde tuvalete gideceği zaman bu duayı yapıyorsa, Bismillah diyorsa o zaman iken de bu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 Elmem ister Kur'an'ın bütünlüğünden bir ayet ister her sure başından bir ayet olsun. Madem ki o besmele bir ayettir ve Ali Sad ve Selam cünüplüyken bunu söylüyorsa o zaman her Müslüman bunu söylemekte bir beis olmadığını İmam Elbani rahimeullah bunu ifade ediyor. O zaman doğrusu en efdalı ve en efdalı kişi cünüplüyken hayızlıyken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 Ve zaruri, Old Mother Haldede, Koran Okumasen. Anja Koran Okumaki steadies a man. Veel te als u makkie steadies a man. Boek of some alim regula, Bunda Bissakanja, Yoktochink, Tenzihan Makrutu. Baburda, Koran etraf makkie, Koran as a psychology. Yo Koranan de Ramokoran, if you want a teaching, Koranan Sayer. Yani diyelim ki şu evet. şu Yani değildir. bir şeydir bu değil mi? Kaptır, Kur Ama Kur'an bunu oluşturuyor Yani Kur'an bunun muhtevası içerisinde Diyelim ki bu kaplar yoksa Ve sadece bu kağıtları Bir torbaya koymuş mesela Tamam mı? O torbayı, o torba bu Allah'ın kelamını ihtiva ettiği için O zaman o torbayı bu şekilde tutmak nedir? Caiz değildir Bunlara göre, Ey Cumhur'a göre Tamam mı? Ama e, diğer alimlere göre bir sakıncası yoktur. Abdestli olduğun zaman alıp Kur'an okumakta bir veis yoktur. Vallahu alem. He abdestsiz. Vallahu alem yani en doğru görüş de budur. Allahu alem. Tamam mı? Ve veya hatta hayızlı bir kadın mesela. Kadın hayızlıdır. Bir hafta boyu hayızlıdır. Yani Kur'an okumak ister, Allah Allah'ın kelamını okumak ister ve özellikle burada söylediği Arabistan'da öğrenciler öğrenciler e, okullarda biliyorsunuz Genelde Kur'an okunduğu için... Burdaki aline diyorlar ki... Kızlara veyahut de kadınlara... Çünkü kadın... Erke, e, öğretmen olabilir ve hayzlu olabilir. Öğrenci, kız öğrenci veyahut de kadın... E, öğrenci olduğu için... Yani Kur'an okumak isteyecek. Burada hem de diyorlar ki... Ya eldiven giysin... Veyahut da abbasının kenarıyla şöyle Kur'an'ı tutsun. Deminkin Hacı kardeşin söylediği gibi. Eğer sen bir anim olarak... Kur'an'ı şöyle bez parçasıyla tutup tutmaz... Tutmakta bir beis görmüyorsan. O zaman böyle de tutmakta bir beis yoktur. Niçin? Çünkü bu engel değil ki aslında. Yani bu engel midir şimdi? Engel değildir. Yani hocam, e, eldiven necis giydiği necis zaman bu Kur'an'ı eline aldığı zaman yani bu aslında engel değil. Yine Kur'an'ı sen eline almış olursun. Hocam, cünür olan bir insan necis oluyor mu ki? İşte Neciz o, Necis mi ki bu eline yemezsin? İşte necis değildir diyoruz ya işte. İmam Elbani Rahim'in bunu öne sürmek istiyor. Diyor ki, insan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 İnsan öldükten sonra cesedi tahirdir. Ancak üzerinde bir necaset varsa o ayrı bir mesele. O zaman sahih görüşe göre İmam Elba'nın öne sürdüğüne göre diyor ki e, Hayzlu olan bir kadın veyahut da cünüp olan bir kadın Kur'an okumak isterse okuyabilir. Ancak en eftalı okumamasıdır veyahut da eline tutmamasıdır. Cumhur'a göre haramdır, diğer alimlere göre caizdir. Wallahu alem.